Kanal İstanbul Haber Bülteni. Hazırlayan ve sunanlar Çiğdem Toker, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Evet merhabalar. Ee, Kanal İstanbul Haber Bülteni iki haftada bir gerçekleştirdiğimiz programı evet, yeniden e, gerçekleştiriyoruz. Ancak bugün Ömer Madra bizimle olamayacak Çiğdem Toker'le birlikte e, sunacağız. Destekçimiz Gülsevin Akın'a çok teşekkür ederiz. Merhabalar Çiğdem Hanım tekrar. Merhabalar Özdeş Bey, merhabalar değerli dinleyenler. Evet bu hafta e, ne konuşuyoruz? Bu hafta aslında belki önce şunu söylemek lazım. Öyle bir döneme girdik ki Türkiye'de siyasetin ya da siyasete damgasını vuran temel başlıklar, gündem maddeleri ne olursa olsun, ne kadar değişirse değişsin. Neredeyse her hafta Kanal İstanbul'u ekseni alan bir hitabet bir söylem, bir sesleniş, bir konu artık gündeme geliyor. Bunun biraz bilinçli olarak dolaşıma girdiğini, tasarlandığını düşünüyorum. Hem Sayın Cumhurbaşkanının katılımcısı olduğu programlarda, bir de özellikle ulaştırma ve Altyapı bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun katıldığı etkinliklerde gerçekten her hafta hemen hemen öyle bir periyoda şey oldu oturdu. Bir gelişme duyuyoruz. Belli ki artık bu Kanal İstanbul bir 2023'e doğru erken seçim olsun ya da olmasın bir şeye dönüşecek siyaseten bir önemli bir rhetorik bir kampanya kampanya dönüşecek. Bu Bartın Kurucacı ile. E, yolu açılışı yapıldı iki gün önce Cumhurbaşkanı online evet. olarak katıldı söz e, evet. e, bu törene işte orada muhalefete dönük e, şeyleri var e, eleştirileri var yine sözü kanal İstanbul'a getirdi onun için bu örneği veriyorum bu e, Muhalefeti eleştirdi. İşte bunlar kargadan başka kuş bilmezler vesaire gibi diğer projelere örnek verdi. Ee, geçtiğimiz hafta Ulaştırma Bakanı'nın katıldığı bir başka şey oldu. Tören oldu Afyon'da. Bu 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası. Oradaki konuşmasında Kanal İstanbul'la ilgili yine birçok şeyi oldu, değerlendirmesi oldu. Benim dikkatimi şey çekti. Bu bir orman alanından geçmiyor bir ormandan geçmiyor Kanal İstanbul evet onu özellikle ee, onu özellikle vurguladı bu, bu bana çok ilginç geldi yani güvenlik ön plana çıkartıyor bir kere yani onu daha önce de söyledik programlarımızda Kanal İstanbul ilgili olarak iktidarın ön plana çıkardığı mesele işte Seyri Sefer güvenliği Boğazlar'ın güvenliği ee, orman e, şeyinin olmayışı ben bir ormandan geçmiyor deyince e, hiçbir orman arası bulunmuyor deyince ben şeye baktım, ee, Kanal İstanbul Gov.tr diye iletişim başkanlığının e, bir şeyi var. Sayfası e, yayınlandı biliyorsunuz evet, açıklandı. Evet evet orada da mesela net bir bilgi yok. Şöyle diyor, Kanal İstanbul proje alanında bölgeye 4.67 milyon metrekare orman alanı, 86.5 milyon metrekare bölgesel yeşil alan ve spor alanı olmak üzere toplam 91 24 milyon metrekare alan kazandırılacaktır. Bu oranlar kanal inşaatından etkilenen alanların çok daha fazlasıdır. Şimdi burada ne yapılacağı anlatılıyor. Ne yapılacağı meselesi de daha ziyade bu belli ki yeni tasarlanan konut alanlarıyla ilgili bir şey. Yani oradaki ile ilgili olabilir ama daha önce bu hiçbir orman arazisi bulunmuyor Kanal İstanbul güzergahında. E şöyle bir eksiklik ya da yanıltıcı bir durum var burada. Ee, daha geçen sene e, bu Türkiye Ormancılar Derneği ile Kanal İstanbul e, güzergahında kalan bu ormanla ilgili şey Kuzey Ormanları Derneği ile birlikte bir basın toplantısı yaptılar. Orada e, 3896 futbol sahası büyüklüğünde orman yok olabilir gibi bir e, açıklamaları olmuştu. Ve e, o hazırlanan raporda her ne kadar kanal güzergahında kesilecek orman alanının 458 hektar olduğu açıklansa da kanal çevresinde oluşturulacak yeni yerleşim yerleriyle birlikte kaybedilen orman alanı e, 3000 hektar çıkacaktır. Bir de şöyle bir şey var. Mesela o da gözden kaçmaması lazım. Onu da paylaşmışlar o zaman. Bu kanal ve yeni yerleşim yerleri yapılırken... E, taş, macur ve çimento ihtiyaç duyulacak. Bunun için de orman alanlarından yeni izinler alınması gerekecek. Bununla da bir saha kaybı söz konusu olacak. Dolayısıyla meselenin esas can alıcı yani ekolojide yapacağı tahribat ve yıkıma ilişkin şeyler, gerçek bilgiler böyle özenle kaçırılıyor ve aslında çok da büyük bir aciliyet olmayan başka Meseleler öne çıkarılıyor. Bunu şey yapmak istedim, paylaşmak istedim, vurgulamak istedim. Hem orman bölgesinden geçmedi hem de sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle bu aşırı gemi geçişinden bir kez daha söz etmiş bu evet. aynı konuşmasında. 1930'lardan alarak hatta bunu çok sık zaten yapıyorlar eskiden şöyleydi vesaire falan diye. 70-80 yıl geriye götürerek evet. Evet o zamanlar 3 bindi şimdi günde 43 bin gemi geçtiğini söylüyorlar. Bir yandan aradım bulamadım ama bu, bu açıklamalarla ilgili de aslında karşı yanıtlar vardı. Örneğin geçtiğimiz son 10 yılda aslında azaldığından bahseden çalışmalar vardı. Bulabilseydim şimdi ben de onlara da biraz yer verecektim ama 1930'da kıyaslarsanız tabii gemi çünkü geçişinde bir Onu tekrar ayrıntılı işleriz doğru söylüyorsunuz bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 2020 başındaki 2020 Ocak ayındaki Kanal İstanbul çalıştığında Uğur Emek Hoca bu konuya değinmişti. Başka değinen akademisyenler de oldu. Emek Hoca biraz işin gelir tarafına bakmıştı ama orada benim de hatırladığım kadarıyla can alıcı olan bilgi şu. E, gemi sayısı e, azalıyor orada şöyle bir durum var Hani teknolojiye bağlı olarak e, sanayideki gelişmelere ve ihtiyaçlardaki arz talepteki dış ticaretteki gelişmelere bağlı olarak gemi büyüklükleri artıyor, artıyor evet. yani gemiler büyüyor aslında bakarsanız yani çok bu da zaten yani. İstanbul'un da e, ne İstanbul'da kadar büyük geminin geçebileceği yani. ayrı bir tartışma konusu olarak da zaten e, devam ediyordu. Tabii tabii. Evet o o apayrı. yani denizcilik e, ve seyir emniyetiyle ilgili kısım e, çok ayrı bir kısım. Gerçi iktidar e, yani bu projeyi geliştirirken ve sunarken e, dediğimiz gibi ısrarla şey yöne çıkarıyor. Yani yeni bir uluslararası deniz trafiğinin açık bir su yoluna şey var, ihtiyaç var. İşte İstanbul Boğazı'nın da yükünü de azaltılması gerekiyor. Boğazın güvenliğini arttırılması gerekiyor. Bir de işte bu tarihi yarımadanın daha fazla tahrib olmaması gibi bir şeyleri var. Gerekçeleri var. Bakalım bundan sonraki söylemlerde neler gündeme gelecek ama gerçekten asıl gündeme gelmesi gereken şeyler gelmiyor. Mesela bunun bir İşin emlak meselesi e, iktidar tarafından e, çok nadir gündeme geliyor. Gündeme geldiğinde e, ya yani çok büyük tutarlar karşılığında spekülatif hareketlerle gayrimenkullerin el değiştirmesi değil. Hani Sanki böyle bir toplu konut alanları yapılacakmış halkın e, e, yerleşim sorunu, barınma sorununa dönük bir... Tabii kentsel <gülüyor> anlatılıyor zaten. Evet. Depreme karşı dayanıklı binalar yapacağız deniyor. Evet, o şekilde anlatılıyor ise işte yüzlerce dönüm arazinin blok olarak kapatılması meselesine hiç değinilmiyor. Dolayısıyla şöyle bağlayalım bu konuyu. Yani iktidarın ve ülkeyi yönetenlerin Kanal İstanbul üzerinden yaptıkları açıklamalar gerçeğin çok çok az, çok kısıtlı bir yönünü e, yansıtıyor. Daha ziyade bir propaganda aracı olarak kullanılıyor ve gerçeğin çok azını yansıttığınız zaman da doğru bir şey anlatmış olmuyorsunuz. Mesele o zaten. <gülüyor> Yanatıyorsunuz yani. <gülüyor> evet, evet e, ulaştırma bakanının bu bir pardon 10 Temmuz'daki. Açıklamalarından üzerinden gittik şu ana kadar. Şimdi aynı açıklamadan mı devam edelim yoksa başka bir konuya mı geçmek istersiniz? Aslında şu şöyle bir şey var. Bir önceki yayınımızdaydı değil mi? Bu halkalı Isparta Kule Demiryolu Projesi ile ilgili bir yazım üzerine konuşmuştuk. Yani gerçek Kanal İstanbul ihalesi bu diye pazarlık usulüyle yapılan. Hı hı. Ee, ve orada EBRD'nin e, Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası'nın bu, bu hattı, bu kısmını vazgeçtiği e, vazgeçtiğiyle ilgili bir değerlendirmeye yer vermiştik. Şimdi orada e, ben e, EBRD'nin sitesinde ilginç bir şey rastladım. E, o zaman da bunu konuşmuştuk. Bir halka açık olan, kamuya açık olan e, raporları var bu EBRD'de. E, fakat bir rapor daha gördüm o çok ilginç o da internetten ulaşılabiliyor yani siz şimdi girseniz erişebiliyorsunuz e, o bana çok ilginç geldi ve içeriği e, neden e, bu projeye bir finansman sağlamakta tereddüt edildiğini aslında anlatıyor 62 sayfalık bir kontraktör yani e, yüklenici e, raporu bu tizli yazıyor bir yerinde raporun ama bir raporun gizli olabilmesi için internette bence herkesin <gülüyor> açık <gülüyor> olmaması lazım. Evet, ben, çok güzelmiş bu. Ben ben buna çok rahat ulaştım e, İbiraden sitesinden dediğim gibi 62 sayfa. Yani bu şöyle e, önemli. E, eğer bu arada bu yayın dinleyip de kaldırmazlarsa e, herkes ulaşabilir bunu meraklıları. Çok ciddi yükümlülükler ve taahhütler öngörüyor. Müteahhit için. Yani işte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu ihaleyi yapıyor ama bu işin sahibi ama sonuçta e, bu işi yapacak olan firmalar var. Onu e, sözleşme mı henüz bil, bilmiyorum. E, i̇ki hafta önce e, yapılan bir şeydi bu ihaleydi. E, yani yeni bir ihale. E, eğer sözleşme imzalandıysa üç firmanın adı geçiyordu. Üç büyük firmanın birisi metro ve raylı hatlar konusunda uzman. Üç buçuk milyar lira büyüklükte çok çok büyük bir e, ihaleydi. Mesela orada e, toplumsal cinsiyet eşitliğinden, işte kültürel mirasa gösterilmesi gereken özene, e, karbon emisyonuna kadar o kadar çok e, şey var ki, ihtimallik var. Ki. Yani buradan şunu anlıyoruz: Eğer bu iyi e, bir bunu finanse etmekte tereddüt etmeseymiş, vazgeçmeseymiş. Gerçi hemen bir parantez açayım, vazgeçtik diye açık bir beyanda da bulunmadılar. Ee, ama o bölümün finanse edilmeyeceğine ilişkin bir şey var, bir ibare var, küçük bir ibare var ee, o hattın, o bölümünde. Gerçekten e, bu ihaleyi üstlenen yüklenicilerin, üstlenecek ve yürütecek olan yüklenicilerin çok e, ciddi bir e, önlemler seti hayata geçirmesi gerekiyor. Ee, yani işte orada çalışacak olan işçilerin barınma alanlarından... E, inşaat boyunca e, yöre halkına nasıl davranılması gerektiğine kadar, kullanılacak dile kadar e, bir dizi şey var. Yani Aslında Avrupa Birliği müktesabı altına e, karşılık gelen e, kurallar seti var. E, ben naçizane bunu konuyla ilgili herkesin erişip okumasını öneririm. Ben de biraz e, çalışıp e, bir yazımda şey yapabilirim. E, mesela Yüklenici planı diyor. Yüklenici planı şunlara uygun olmalıdır. Diyor. Birkaç örnek vereyim. Ee, i̇şe alma prosedürlerinin dil, ırk, cinsiyet, siyasi görüş, felsefi inanç, din veya engellilik ve etnik yapı gibi diğer gerekçeler bakımından şeffaf, kamuya açık ve ayrımcılık içermemesini öngören işte çalışma kanunu. 4857 sayılı çalışma kanunu. Ee, işte işçilerin hakları ile ilgili. İşçilerin. Ee, İstihdam başvuruları nasıl değerlendiriceği ilgili iş güvenliği ile ilgili e, müthiş bir şey yani e, Manver e, kanal İstanbul'dan nereye geldik değil mi yani evet. bu... <gülüyor> Aslında benzer bir sorun yani kanal İstanbul'un genel olarak fonlanmasında da var zaten yeteri kadar kredi bulunamadığından e, söz ediliyordu Hatta Türkiye'den bile Bayağı oldukça büyük bankalar, bu çeşitli uluslararası çünkü koşullar var. Ee, bankaların da e, ne diyelim imzacısı oldu. Bazı networkler var ve ekolojiye zarar vermemesi işte. Evet, şey Reuters'ın haberiydi o yanılmıyorsam. Evet, evet. E, ben de öyle <gülüyor> hatırlıyorum. E, dolayısıyla bir de finans bulma sorunu zaten yaşıyorlar. Şimdi sizin bahsettiğiniz çok daha somut bir şekilde e, zaten evet. böyle bir e, mesele olduğunu gösteriyor. Yani zaten, gerçi ana ihale henüz açılmış değil Hı, ama zaten evet. şu anda içinde bulunulan dönemde ana ihaleye bir hazırlık dönemi ve bu süreçte bir takım e, finansman arayışının e, yürütülmesi kadar tabii bir şey olamaz yani muhtemelen e, nabız yoklanıyor. Ee... Sanırım muhalefet liderinin yani Kılıçdaroğlu'nun sözleri de ödemeyeceğiz buraya kim finansör olursa sözlerinin kızgınlık yaratması iktidarda bir yandan bu yüzden. Evet. Çünkü bir belirsizlik yarattı. Muhakkak ya gerçekten iktidar değişirse ne olacak buraya verilen krediler meselesi? Çünkü ödemeyeceğiz açıkça e, diyor. Tabii tabii yani hatta işte o e, şeylerin o ne derler teknolojisi. Siksindirici borç adı altında borç literatüründe bunun bir takım karşılık şeyi de var. Ee, teorik olarak tartışması da var yani. Hmm. Geçen programda da biraz değinmiştik. Yani şeyin e, alınan borçların halka rağmen aslında olmaması gerekiyor. Onların rızalarına, hayatlarına, günlük hayatlarına, refahına... Uzun vadeli, orta vadeli refahlarına aykırı olmaması gerekiyor. Bir dizi, bir teorik tartışma da var. Evet dediğiniz gibi iktidarın öfkesi biraz da bundan kaynaklanıyor. Ya ödemezlerse meselesi. Şimdi şöyle, bu çok uzun vadeli bir proje. Yani tamamlanması işte bugün başlandığında işte 7 yıl sonra en erken bitecek bir proje. Dolayısıyla işte bankalar ve finans kuruluşları da böyle bir proje için masaya oturduklarında hakikaten önlerini görmek istiyorlar. Ve bunun da daha uzun müddet bir masada tartışılması beklenir. Tartışılmasını bekleyebiliriz. Yalnız işin işte bir de... Çin finansmanıyla ilgili bir kısmı olduğu söyleniyor. O konuda da bir netlik olmamakla birlikte işte Çin sermayesi, Amerika sermayesi, Avrupa sermayesi e, hepsinin e, kendine has böyle biraz bu küresel alandaki konumlarıyla da ilintili e, şeyleri var. E, hatta bu, bu meseleye dair Bloomberg'de çok e, aylar oldu ama Türkiye'nin arkasındaki... Bir büyük güç diye böyle bir yazı çıkmıştı bir makale çıkmıştı Çin yatırımları özellikle hemen her Türkiye işte ekonomik olarak sıkıştığında ve özellikle evet. yatırımlarında Çin Çin'in finanse etmesi hatta doğrudan para göndermesi gibi bir durum gerçekten var yanlış hatırlamıyorsam Galata Port'ta da zaten Çin sermayesi vardı hı hı. şu anda kesin değil ama kanal İstanbul'la ilgili yine e, Batı da Batı'yla hem ilişkilerin de kötü olması hem de çeşitli işte bu aza bahsettiğimiz kriterler var çünkü Batıdan konuşulurken evet. ekolojik, kültürel vesaire falan diye. Tabii Çin söz konusu olduğunda pek Bunlar hiçbir söz konusu <gülüyor> olmayacak. Yani işte İber Yar manuelinde atık yağların kontrolü yönetmeliğinden bile bahsediyor yani. eee uzun menzilli ötesi hava kirliliği sözleşmesi diyor. Yani işte çıkarılacak mesela buluntulara buluntular karşısında kültürel ve arkeolojik buluntular çıktığında ne yapılması gerektiğine ilişkin maddeler bile var. Yani tabii bir Çin sermayesinde böyle bir tip hassasiyetlerin gözetilmeyeceğini herhalde öngörebiliriz. Daha önceki yayınlarımızda söylediğimiz gibi gerçekten bu konu üzerine ne kadar çok konuşsak ve tartışsak e, zaman da yetmiyor, program da yetmiyor, bitmez yani. Evet. Bilmiyorum zamanımız var mı? Var, daha. E, bir beş dakikamız daha var. Hatta. E, sizin bir şeyiniz var mı, öneriniz var mı? E, ya da yani, merak ettiğiniz. E, aslında şu anda e, benim bildiğim, yani merak ettiğim bir durum yok. Şeye bakıyordum ben de bir yandan. Tekrar. E, Sayın Bakan'ın açıklamalarına bakıyordum oradan ne çıkarabilirim diye de. Sizin şu anda aklınızda bir şey varsa isterseniz öyle devam edelim. Şöyle ben önümüzdeki daha gerçi zaman var bunu görebilmek için ama şimdiden bir not düşmekte fayda olan bir konu var. Şimdi 2021 yılı bütçesinde Kanal İstanbul'la ilgili böyle bildiğimiz anlamda bir ödenek e, ayrılmadığı eleştirileri gelmişti. E, böyle bir ödenek ayrılmadığı halde programda e, bunun böyle bir anda gündeme getirilmesi e, tartışılmıştı. Şimdi yeni bütçe dönemi işte Temmuz ayı içindeyiz. E, Ağustos ayında bütçe çağrıları başlıyor. 2022 yılı bütçesi için. Dolayısıyla bunun bir de işin o yönünün tartışılacağı bir e, döneme giriyoruz. Yani iktidarın e, bu konuya bakışını ve yaklaşımını ee, bunun nasıl olacağını e, özellikle yatırımcı kuruluş e, bütçeleri hazırlanırken bütçe çağrılarında oraya nasıl bir bedel, nasıl bir tutar, nasıl bir karşılık koyacaklarını e, önümüzdeki haftalarda e, daha iyi görebileceğiz. E, bunu da biraz erken olmakla birlikte e, not düşmekte fayda gördüm. Çünkü e, Kanal İstanbul'da Dediğimiz hani bir tane ihaleden bir tane yatırımdan e, oluşan bir e, proje değil onlarca ayrı ihaleden e, oluşacak olan e, devasa bir proje. E, i̇şte deprese hatlarından bahsettik. Mesela bir tanesi T yaş, e, yani geri değişecek altyapı hatlarından işte İğidashi, e, Bataşı, ile ilgili hatlar, elektrik iletim hatları filan. Şimdi elektrik iletimi özelleştirme geç çıktı. Onu tartışıyoruz. TİH özelleştirilecek. E, bu da mutlaka bir yerde dönüp dolaşıp Kanal İstanbul'la bağlanacaktır. TİH özelleştirmesi de. O kadar çok şey değiyor ki e, noktaya değiyor ki e, şimdi TİH özelleştirilmesi meselesi çok riskli olan ve yine önümüzdeki haftalarda, aylarda çok tartışacağımız bir konu. Çünkü ortada aslında bilinen anlamda bir mal yok. Hani ekonomik değer atfedilebilecek edilebilecek. Çok daha farklı bir şey elektrik iletimi. Bunun özelleştirilmesinin çok yanlış olduğu konuşuluyor. Yani e, pek çok büyük ülke bunu yapmıyor zaten. Bundan sakınıyor. Yapanlar da geri alıyor. Yeniden belediyeleştirme diye bir akım var. Özellikle biraz evet. belediyelerde. Mesela evet. bunun en önemli şeylerinden. Bir doğru bir doğru, doğru. Bu, evet. Bu hizmetler hem de onlarca doğru. şirkete, her mahalleyi ayrı şirket özelleştirmişler <gülüyor> neredeyse yani. Onların her biri evet. yeniden bu sefer e, kontratların belediyeye alınması söz konusu. Çünkü hepsinin ortak yönüşü özelleştirinize fiyatlar kat kat bir kere yükseliyor fatura fiyatı. Bu, bu, bu görüldü. Gerçekten evet. bu anlaşıldı. Pek pek çok hizmet için geçerli bu aslında. Yani konu dağılıyor belki ama sağlık hizmetleri için de geçerli. Yani bir yeniden kamulaştırma şeyi tartışılıyor hakikaten bütün dünyada. Dünya iteratöründe. Evet, biz de herhalde benzer bir süreci tartışacağız. Yani tabii inşallah özelleştirmesine karşı çıkacağız da. Evet. Tabii. Peki. Peki. Ee, bir başka konumuz var mı? Yoksa bir şarkıyla da çıkış yapabiliriz. Ee... Öyle yapalım. Tamam. Ben teşekkür edeyim. Peki, çok çok ee... teşekkürler öyleyse. Ee, Bu hafta Ömer bayram... Madra olmadan yapmış olduk. <gülüyor> evet. E, bayram süresince de herhalde bir programımız e, takvimsel olarak denk gelmiyor. O nedenle ben evet. de tüm dinleyenleri, Açık Radyo e, dinleyenlerine ve sevenlerine e, iyi bayramlar e, diliyorum. Size de teşekkür ediyorum, size de tabii. Teşekkürler. Şimdi çıkışta öyleyse Bruce Springsteen'den bir parça dinleyeceğiz. Every Canal diye geçiyor. Bu bizim Kanal İstanbul gibi değil. <gülüyor> bir aşk hikayesi. Hatta eski Pete Seeger'ın aslında söylediği şarkılardan bir tanesiydi. Bruce Springsteen yorumlamış. Bir kanalda giderken işte yaşanan bir aşk hikayesini anlatan şarkı tabii kanal İstanbul bağlandı. yapılmasın ve <gülüyor> bir şey. daha doğal bir kanal minik bir kanal diyelim <gülüyor> ve bu şarkıyla son vermiş olalım programımıza. Görüşmek üzere iki hafta sonra. <gülüyor> kanal İstanbul Haber Bülteni. Hazırlayan ve sunanlar Çiğdem Toker, Ömer Madra ve Özdeş Özbayk